İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Türlü'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Ali Arslan. Bugün Ulaş Özdemir yanımızda. Hoş geldin Ulaş. Hoş bulduk merhaba. Ee, 2017'de son kitabı Senden Gayrı Aşık mı Yoktur çıktı. Aynı sene e, Trehizov Aşık, Aşığın İzleri 2017'nin Mart'ında Fransa'da ve Türkiye'de bu da müzikten yayınlandı. Kitap da bu arada e, kolektif kitaptan çıktı. Ne zamandır yapmak istiyorduk. Evet. Ee, böyle bir buluşma hem bu e, kitabın üstünden gitmek hem bu müzikleri biraz dinlemek e, senden e, bugüne nasipmiş tekrardan hoş geldin hoş teşekkür olduk. ederim teşekkür ederim ee, kısmet nasip <gülüyor> artık Aynen. ne diyeceğiz ee, ilk önce kitaptan bahsedelim istersen hı hı. Ee, aslında bu e, 97 ve 2002 yılları arasında rol dergisinde ee, Anadolu aşıklarıyla, 20. yüzyılın Anadolu aşıklarıyla yaptığın e, Söyleşilerin ve yazıların toplaması hı hı. Ee, Bir kere en başta, zaten kitabın başında da bu bundan bahsediyorsun biraz ee, Aslında birçok daha halk müziği icraatısıyla e, Röportaj yapmışken Aşık kelimesi girince işin içine ...biraz bu filtre daralmaya Hı. başlıyor. Biraz bize bu e, farktan bahseder misin Tabii. ve bu kitaptaki seçkinin nasıl oluştuğundan? Yani şöyle aslında roldan biraz öncesi var. express dergisi bugün hala devam eden 25. yılını e, kutluyor. Ondan <gülüyor> buradan en azından e, analım ve tebrik edelim. Ben 95 yılındaydı, e, yanlış hatırlamıyorsam Maraş'tan, liseden e, işte express dergisine müzik yazıları yollardım çeşitli o piyasaya çıkan halk müziği özgün müzik artık adı neyse rock pop folk müzikleri yazardım sonra İstanbul'a üniversite okumaya geldim tabi direkt express bürosuna gittim ee, orada da tabi isimleri tanıyordum ama ilk kez tanışmış oldum ee, ve bir müzik dergisi çıkaracaklarını söylediler ben de bir anda elimde bir teyp ile işte kaset küçük kasetlere kaydeden bir teyiple kendimi söyleşi yaparken buldum bu e, müzik yazıları yazdığım e, sanatçılarla görüşmelere gitmeye başladım bunların içinde halk müziği de var dediğim gibi işte ne bileyim rock da var folk da var. ya ben ne dinliyorsam aslında hı hı. yani sadece halk müziğiyle ilgili sadece aşıklarla ilgili birisi değilim hı hı. E, ne bileyim lisede heavy metal dinliyordum işte yani sayısız müzikle ilgiliydim gitar da çalıyordum e, fakat e, tabii rol öyle bir şey oldu ki yani hem ben bu yolla söyleşi yapmayı, gazetecilik yapmayı daha sonra akademideki bütün o etnografik çalışma yapmanın aslında temellerini oluşturdu. Yani hem Hı -hı. okuyup yazma hem de birileriyle görüşebilme, söyleşi yapabilme. Fakat şunu fark ettim ki yani benim ilgilendiğim özellikle bir önceki kuşak yani bu işte özellikle halk müziğinde icra yapan işte Arif Sağ, Eroğlu ya da Sabah Atakiraz gibi insanların eserlerini okudukları. Ama biraz daha geriye gittiğimizde işte 60'larda 70'lerde ne bileyim Selda'nın, Edip Akbayram'ın ya da işte Cem Karaca'nın eserlerini okuduğu falan ya da biraz daha geriye gittiğimizde falan derken yani koca bir yüzyılda aslında eserler okunan Aşıklar, Ozanlar ve bunların büyük kısmı da hayattaydı. Ee, Mahsuni başta olmak üzere ee, Ben bu sefer e, Yani rol bana öyle bir kapı açtı ki e, yani Kimse beni buna da zorlamadı hı hı. Ama ben bir anda kendimi bunlarla Söyleşi yapar buldum i̇şte Mahmut Erdal işte Yoluma çıkıyor Mahmud Erdal yapıyorum Diyarbakır'a e, bir programa Gidiyorum Diyarbakır'da biliyorum ki Aşık İhsani orada direkt kapısını çalıyorum Ankara'ya yolum düşüyor Mahsuni ile görüşüyorum Falan gibi yani hayatımda biraz onlarla Şekillendi yani daha doğrusu şöyle ya yaptığım şeyler ona vesile oldu ya da ona vesile olabilecek bir şeyler yapmaya başladım falan hı hı, derken. Hı. O zaman hayatta olan işte Ali Ekber Çiçek, Kulasan, yani şimdi hatırladım işte Mahmud Erdal, İhsani, Mahsuni vesaire Bütün bu ozanlarla maalesef artık hiçbir hayatta değil Neşe Dertaş hepsiyle görüşme yapma şansı oldu. Kimisi uzun oldu, kimisi kısa oldu çünkü biraz on, mesela Mahsuni rahatsızdı. Hı hı. E, ama ihsani çok şeydi e, inanılmaz bir formdaydı ve saatler sürdü Belli oluyor zaten evet. <gülüyor> Söyleşin... <değilim>. Aynen <gülüyor> evet. aynen Neşe Dertaş 20 yıl sonra Türkiye'ye gelmişti Ben e, onunla birlikte kalıyordum otelde o zaman çalıştığım firmadan dolayı Dolayısıyla da Neşe Dertaş'la aslında zamanım sürekli beraberdi Onunla yaptığımız söyleşinin formatı biraz daha farklı oldu hı hı. E, Bir kısmı hayatta değil değildi ee, işte Veysel gibi Nesim İçimen gibi Sivas'ta kaybettiğimiz Davus Suları ya da e, Mulisa Karsu gibi onlar da portre olarak yazmıştım ee, Dedi, işte Tekrar soruya döndüm biraz gevezelik yaptım ama e, Aradan epey bir zaman geçti Aslında çeşitli e, yerlerden yayın evleri birkaç tanıdığım böyle dostum Ya bunları kitaba çevirelim e, diyordu Aslında roldaki bütün o külliyat yani Sadece benim yaptıklarım değil Blind testler, diğer e, söyleşilerin bir kısmı ki bazıları yayınlandı. Mesela Yücel Göktürgün, işte John Berger'la yaptığı ya da başka kişilerle yaptığı, Orhan Koçak'la daha sonra yaptığı söyleşiler. Kitap olarak da çıktı. E, zaten böyle bir şey vardı. Yani roldaki söyleşileri kitaba çevirmek. Benim de yani nasıl içinden çıkacağım yaptığım söyleşilerin içinden... Temel şeyim şuydu yani bu aşık ozanlık hikayesi yani aslında bir cumhuriyet tarihi bir yandan. Hatta hı hı. biraz gerisi de var çünkü Beysel Osman'dan bugüne hı hı. geliyor. Yani 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda Türkiye'deki değişim dönüşüm her şeyi aşıklar üzerinden konuşabiliriz tartışabiliriz. O yüzden de yani yorumcuları bir kenara bırakarak halk müziği ya da işte ne bileyim Selda gibi ya da İhsani gibi şey pardon e, Edibak Bayram gibi hı hı. kişileri değil de daha İhsani gibi Mahsunu gibi iş, işin... Kaynağı olan kişiler üzerinden bir kitap ortaya çıkarma ve buna böyle uzun bir giriş yazarak yani biraz da niye, derdim ne, yani Hı -hı. buradan ne anlatmaya çalışıyorum. Fakat şeyi söyleyeyim yani başta söyleyeceğim bir şey oydu. Bu bir antoloji değil yani bu bir derleme ne bileyim ansiklopedi, Türkiye'nin bütün aşıkları öyle bir şey kesinlikle yok. Hı -hı. Bu benim biraz denk gelmesi, biraz benim ilgilendiğim, biraz da böyle işte yoluma çıkan aşıklar diyelim e la yapılmış bir kitap. Yani o kadar çok eksiği var ki yani daimi yok mesela. Ne bileyim yani işte Reyhani yok, Murat Çobanoğlu yok, o yok, bu yok. Herkes bir şey diyebilir kendi Hı -hı. meşrebince. Hepsi de haklıdır. Ee, ama iddiası bu değil. İddiası sadece e, yani bir evet söyleşi yapma fırsatı bulduğum ve yazı yazma fırsatı bulduğum aşıklar ozanlar. iki benim ilgilendiklerim. Bunun da sebebini zaten açıklıyorum kitabın başında özellikle. Ve e, popüler kültürde kaynaklık edenler özellikle e, yani... Popüler kültüre kaynaklık eden ama aslında çok da dünyasını bilmediğimiz aşklar. Yani İhsani'yi kim ne kadar biliyor bugün? Mahsuniyi biliyor. Hatta Neşeder taşı. Yani hani bugün çok popüler oldu maalesef öldükten sonra ama yani Neşeder taşı hayatta bilmiyorum yani hiç kapısını kim ne kadar çalıyordu? Ee, çok emin değilim. Yani ben çaldım ben yaptım gibi bir şey de asla anlaşılmasın. Hı hı. Gerçekten bunu insanlar üzerine yazan çizen ilgilenen tabii ki insanlar vardı bir kere müzisyenler kapısını çalıyordu ee, ve şarkılarını söylüyorlardı. Kimisi de çalmadan söylüyordu O ayrı bir mesele hı hı. Ama e, yani bu bir hatırlatma kitabı aslında bakarsanız Yani yanı başımızda duran Ve bizim dünyamıza ufkumuzu açan e, Ve söz söyleme Yani hani bugüne dair bir şeyler söyleme derdi olan Ozanlara dair bir hatırlatma diyelim Bir şey soracağım Ben çok böyle rol Okur olmayı için 90 bildiğim ben O yüzden bu yazıların vaktinde hı. de çok Hani bu müzikle ilgilendiğim vakte Denk gelmedi Merak ediyorum o, o günlerin o senelerin Roll dergisinde e, e, halk müziğiyle uğraşıyor olmak veya bu bu söyleşiler ne kadar şeydi, e, ne kadar istisnaydı? Çok enteresandır. Yani Roll ismiyle ve e, insanlardaki uyandırdığı duyguyla sanki böyle bir rock and roll sadece Hı -hı. dergisi ve e, ve sadece işte batılı müzikler neyse işte adına ne diyeceksek filan. Hatta böyle eleştiriler de olmuştur. Fakat şöyle söyleyeyim, yani benim o zaman bu Aşıklar, Ozanlar, hatta ilk albümüm mesela Simaraş Emil değiştirdi bir albüm yapıyorum. Ortada bu yani Alevi müziği yapanların içinde bile böyle bir mesele yok. Hı hı. E, fakat ben bütün bu ilgilendiğim en işte geleneksel, en neyse yerel filan hikayelerle kendimi rolun içinde o kadar özgür buldum ki. Hı hı. Yani öyle söyleyeyim. Ve ben kendimi ifade edebileceğim ne halk müziği ortamı. Halk müziği camiasının içinde hı hı. ne de ne bileyim alevi müziği yapanların içinde ya da işte ne diyeceksek bağlama çalanların içinde filan Ben kendimi böyle ifade edebilecek herhangi bir ortam bunca zaman bulamadım. Bu işlerin içinde olan birisi olarak bunu hı hı. çok açıklıkla söylüyorum. Rol bana bu uçsuz bıçaksız e, dünyanın içine girebilmek için e, müthiş bir kapı açtı. E, okumayı, yazmayı, gazeteciliği, soru sormayı... Ee, yani Bütün bunları ben orada öğrendim ee, Ve hiçbir şey olmadan Yani bir e, Tuhaf gelmeden, eklektik <gülüyor> durmadan Ya da böyle yamamış gibi durmadan Ne bileyim Talip Özkan'la Ramazan Güngör'le işte Bob Dylan'da yani Bunda şey gibi değil işte Veysel Türkiye'nin Bob Dylan'ı Oralara <gülüyor> gelmeden söylüyorum bunu Hiç öyle bir şey asla yok ee, Ki yani Rol zaten böyle şey yani Söyleşileri derinlemesine söyleşi olan Yazıları böyle hani sayfalar boyunca sürebilen bir formatı da vardı. Dolayısıyla da aslında böyle şey değil yani onları böyle laf olsun diye bir araya getiren değil de gerçekten yani onlarla hem hal olan derdedilmiş kim varsa bunları yazıyordu çiziyordu. Yani ben de ne bileyim yani bir gün bir Özel Şenay'la da söyleşi yaptım. Bir gün art otunçla da yaptım. Bir gün işte... Fethiye Ramazan Güngör'le ya da Talib Özkan'la da yaptım. Yani sadece Aşıklar'da da yapmadım. Ee, ya da çok ilgilendiğim albümlerle ilgili ne bileyim Kalexikon'un albümünde review yazdım. Lou Reed'e de yazdım. Yani hı hı. benim dünyamı da hem açtı e, hem de e, yani bunlar böyle birbiriyle çatışmadan birbirini besleyerek aslına bakarsan yan yana gelebilmiş oldu. O zamanın genç kuşakları de hani yaşlı orta kuşaklar için de tabii aynı belki benzer duygular olmuştur ama... Bence bunların bir araya gelebileceğini hatırlatan bir şey oldu. Mecra oldu ve çok uzun yıllarda devam etti zaten. Ne kadar güzel. Biraz istersen albümden bahsedip bir parça dinleyelim. Üçüncü solo albümüm bu? Evet solo olarak üç. Ee, e zaten e, Fora Bandit çaldık daha önce türlü de. Oradan belki dinleyicimiz hatırlıyor olabilir. Onun dışında Ali Akber Muradi, Kayhan Kalhor, Niyaz gibi insanlarla birlikte yaptığın Hı. şeyler var. Ee, Traces of Aşık Aşık'ın izleri 3. albümün İstersen bir parça dinleyelim bundan Tamam ee, Ya da yok bir şeyler söylemek istiyorsun Yo yo şey Traces of Aşık'tan söyleyebiliriz Benim sol halimden hep böyle neredeyse 10 yıllık bir periyoda denk geliyor Hı -hı. İlki 97'de kaydetmiştim 97-98 umman da. Sonra bir 10 yıl geçti bu demi kaydettim Sonra yine bir on, neredeyse 9-10 yıl geçti e, Traces of Aşık oldu herhalde bir sonraki 10 yıl sonra çıkar o kadar e, bekleme. <gülüyor> evet e, belki tek şarkı kaydederim bilmiyorum. T türkü değiş bakalım. E, neyse Traces of Aşık'tan evet, bir eser dinleyebiliriz. İstersen açılış parçasını dinleyelim. Tamamdır. E, sözleri Güzide Ana'ya ait. 19. yüzyıldan bir aşık. E, aslında kitaptaki ve benim de ilgilendiğim aşık kuşan çok e, etkilemiş, enteresan bir ozan. Kadın bir ozan, Hı -hı. çok güçlü. E, aynı zamanda da Hacı Bektaş evlatlarına, Çelebi ailesinden bir e, ozan Güzide Ana. Kendi dönemine bir nasihat söylüyor. Eserin adı da nasihat. Müzikleri bana ait. Ama bence bugüne dair aslında da bir nasihat. Dinleyelim o zaman. var gel yanıma hele kardeş uzakta arayıp durma gitme ilden ile kardeş sana bir nasihatim var gel yanıma hele kardeş uzakta arayıp durma gitme ilden ile kardeş yarar isen hakka yara bulasın derdine çare her suyun geçidin ara gitmeysin sele kardeş yarar isen hakka yara Bulasın derdine çare Her son geçidin dinara Gitmeyesin sele kardeş Dünya bir acayip kaldır Kimi elif kimi daldır Bu bir başka derin göldür Düşmeyesin göle kardeş Dünya bir acayip haldır Kimi elif kimi daldır bu bir başka derin göldü, Düşmeyesin göle kardeş. İman ile kıyamete girmeyesin siyasete. Karga olma mecasete. Ar ol gel bala kardeş. İman ile kıyamete girmeyesin siyasete. Karga olma mecasete. Ar ol gel bala kardeş. Aron gel bala kardeş, Aron gel bala kardeş, Aron gel bala kardeş, Aron gel bala kardeş. Dinle kulun fermanı Bulasın derde dermanı Terse savurma harman Tane gelir yele kardeş, Dinle okunan ferman Bulasın derde dermanı Terse savurma harman Tane gelir yele gardaş Harama sunma elini Her dem ile dilini Sakın kirletme belini Halden gelir bela kardeş, Harama sunma elini her dem hıbz eyle dilini Sakın kirletme belini Halden gelir bela kardeş Dünyaya satma varını Gelip yüzseler derini Cahil edeme sırrını Destan eder dile kardeş Dünyaya satma varını Gelip yüzseler derini jahil edem esrını destan eder dile kardeş gözide geldi cihana çok şükür olsun süpana halın arzeyle sultana minnet etme kula kardeş gözide geldi cihana çok şükür olsun süpana halın arzeyle sultana minnet etme kula kardeş minnet etme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 E, albümdeki müziklerin hepsi sana ait. Evet. E, kendin çalıp söylüyorsun hepsini. Kendim çalıp söylüyorum. 19. ve 20. yüzyıldan ya da işte 21. yüzyılıyoruz ama 20. yüzyıl 1900'ler diyelim. Ve 1800'lerden e, biraz hem kitaptaki e, ilgilendiğim aşıkları biraz da benim dünyamı aslında yani hı hı. E, yaşadığım bölgeyi e, çalıp söylediğim müzik türünü etkilemiş ozanlardan yola çıkarak ama iki tane sözü de ben yazdım. Yani iki söz müzik benim ama diğerleri de 19 ve 20. yüzyıldan aşıklardan müziklendirdiğim... ...eskilerin dediği şeyle havalandırdığım hı hı. eserlerden oluşuyor. Bu arada dinleyicimizin kafasında böyle resmi biraz tamamlamak için 76'da Maraş'ta da uyuyorsun. Evet. E, şöyle küçük bir anlatabilir hı. misin yolculuğunu? Tabii. Ya Maraş'ta doğdum büyüdüm. Lise sona kadar Maraş'taydım. Ailem halen Maraş'ta. Hala aynı apartmanda oturuyoruz. <gülüyor> E, fakat e, Maraş'ın çok yakında bir köydeniz e, Alevi Bektaşi dünyasının içinde doğup büyüdüm. Dolayısıyla her Alevi evinde olduğu gibi bağlamayla büyüdüm. E, Maraş'ın büyük bir şansı aşıklar, ozanlar, dedeler işte çok yoğun bir şekilde en azından e, benim doğup büyüdüğüm dönemde e, hayattalardı. Ve, e, özellikle e, 80'li yıllarda o Alevi revival ya da uyanış hı hı. dediğin denilen dönemde işte Arif Sağ, Yavuz Top, Sabahat Akkiraz gibi çeşitli Değerli sanatçıların eserlerini seslendirdiği Dedeler, Aşıklar, ozanların çok büyük kısmı Maraş'tandı hı hı. Ben lise yıllarımda Ya bu, bu kadar madem şey Piyasada bu kadar eserleri söyleniyor Bu insanlar kimdir, ne yapıyor, ne ediyor falan yani Hem onları Tanımak hem o aşıklarla, ozanlarla ya da ustalarla gidip görüşmek hem zaten evimiz sabahtan akşama kadar bu kasetlerle Hı -hı. dolu. Muhabbetlere gidiyoruz, cemlere gidiyoruz, evlere, sohbetlere gidiyoruz falan. Zaten bu insanları biliyorum, tanıyorum ama biraz daha böyle derinlemesine çalışmaya başladım. Ve sonra İstanbul'a geldim üniversite okumaya. Fakat bir yandan da o biriktirdiğim şeylerde böyle bir kenarda duruyordu. İşte bir taraftan Rol dergisi başladı. Ekspres'e yazıyordum. Sonra Rol Müzik dergisi başladı ve bir taraftan böyle bir müzik gazeteciliği, müzik yazarlığı devam etti. Diğer taraftan Unkapan'da çalışmaya başladım. 97 yılında ilk albümü kaydettim. 98'de yayınlandı. Yani 20 yılı geçmiş oldu. Unman'da Maraş sinemili ile yani bu işte piyasada eserleri seslendirilen Maraşlı dedelerin, aşıkların, ozanların bu sefer kendi hikayeleri üzerinden bir repertuar. Hem Maraş'ta kendi yaptığım kayıtlar işte ustalarla çalıp söylerken dedelerle hem stüdyoda canlı çalıp söylediğim eserler. Yani şimdi bakınca tabii çok iddialı o zaman için yani bir genç bir çocuk bunu nasıl yaptı. Bugün herhalde öyle bir cesaretim olmazdı. E, o zaman içinde e, yani dede sazı ve ruzba çalıyordum. Yani ruzba dediğimiz iki telli Nesim İçimen'in çaldığı saz, e, dede sazı dediğimizde bağlamanın atası olan daha uzun tek e, boy saplı. Fakat teknesi biraz daha küçük ve biraz veysel sazı gibi diyelim Hı -hı. onun elle çalınanı. Tabi o zamanlar ne bu sazlara merak vardı zaten ilkeldi o pek çok icracı içinde. Fakat aradan 20 yıl geçti hem bu repertuar hem de bu sazlar bugün inanılmaz popüler oldu. Evet. Şimdi ben başka şeyler çalıyorum <gülüyor> <gülüyor> Evet bu enteresan bir süreç O tabi ayrı bir hikaye Ondan sonra yaptığım çalışmalarda Aslında hep onların devamı oldu Yani bu dem tamamen dede sazı Cura ile çalıp söyledim iddiası oydu Aşığın izleri de Dede sazı, cura bir de üstüne bir bağlama çaldım. Aslına bakarsanız üç saz çaldım. Hı hı. Ama e, üç sazda da bir orkestra sound'u çıkarabileceğiniz. Yani bunu sadece armoniyle ya da işte ne bileyim ritmik düzenlemeyle falan değil de biraz duyguyla. Hı hı. Yani akustik çalıp ama ne bileyim heavy metal ya da punk duygusu da çıkarabileceğinizin hı hı hı. iddiası gibi. E, böyle bir iddiayla da o albümü yaptım. Yani aşın izlerini yaptım. Bu arada da Yıldız'da e, etnomüzikoloji okudum. Çünkü liseden beri aslında bütün hikayem şey yani müziğin arka planı yani hı hı. müziği çevreleyen sosyal, kültürel, dinsel meseleler benim asıl hikayem açıkçası. Ee, ve bu alanın içinde işte en uygun şey müzik antropolojisi diyebileceğimiz hı hı. etnomüzikoloji. Yıldız'da da onu okudum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans, doktora. Şimdi de İstanbul Üniversitesi'nde devlet konservatuvarında e, müzikoloji, etnomüzikoloji dersleri veriyorum. Aslında yani baştaki hikayenin devamını hı hı yapıyorum. Hı hı. Yani çok da bir farklı değil. Ee, kitaptan mevzuya dönmek istiyorum. Aslında bu tam e, yani e, tam senin belki de akademisyen neredeyse tarihçi bir tarafına da e, hitap edecek bu. Kitaptaki böyle e, çatı temalardan bir tanesi genel olarak aşıkların... Ee, ne kadar siyasi olduğu veya olmadığı e, tartışması. Yani e, bu genel olarak işte aşıklık var mı devam ediyor mu tartışmalarının da bir, bir, bir kısmı burada. Bazıları çok e, mesela Davut Sular'dan bir <gülüyor> bir şey ya, not etmişim onu okuyayım. E, aşık edebi varlığını muhafaza etmelidir. Türkiye'de Veysel'den sonra siyasi yön gütmeyen tek şairim bir şair milletin malıdır ama kapı uşağı değildir. Halkı birbirine katmaya değil, birbirini sevmeye yönetmelidir diyor Davut Sulani mesela. Bir yandan da kitaptaki birçok ee, e, aşık çok saygı duysalar da mesela. Veysel'e böyle küçük bir aşık Veysel'i e bir şey içindeler. Serzeniş içindeler hı hı. diyelim. E, o saygı çerçevesi içinde hani düzene karşı çıkmadığı. ...gibisinden... ...bunu nasıl... Özet, ...yani özetlemek zor evet. tabi böyle bir konuyu ama... ...şimdi bu önemli bir konu... Ee, ...zaten popüler de bir konu... ...yani aşık evet. şiiri... ...özellikle de hele bunun içinde Alevi Bektaşi Edebiyatı varsa... ...işte Pir Sultan Abdal'dan al... ...Kaygısız Abdal'dan al... ...bugüne kadar işte muhaliftir... ...filan... ...hatta bugünün delili devrimcidir... ...filan gibiye getiren... E, ...biraz böyle anakronistik... ...biraz böyle bugünden konuşan ama o günü hiç de o günün dinamiklerini tartışmayan falan böyle biraz ne diyelim ağızlara böyle sakız olmuş da bir, bir şey. Hı hı. E bunun üzerinden de herkes birbirini bir şekilde eleştiriyor. Fakat iş o kadar şey değil. Yani o kadar böyle e, siyah beyaz falan bir mesele tabii değil. Ki. Bu siyasal meselesi de ayrı bir tartışma. E, evet yani Aşık Ozan ne bileyim işte Orta Çağ'da Turba Dur falan e, yani bunların tabii ki kendi dönemine dair Tanıklığı ve e, otoriteye karşı ya da ne bileyim böyle baskın düşünceye zıt gelebilecek şeyler söylemesi zaten var. Yani ozanlık geleneğinde de olan Hı -hı. bir şey. E, kim yani bana sorarsan Veysel'de de bu zaten var. Ama e, yani bunu nasıl baktığına nasıl e, onu konumlandırdığına bağlı. Çünkü Veysel bir... E, 1800'lerin sonunda doğmuş işte on, Cumhuriyet döneminde sembol haline getirilmiş filan gözleri görmüyor çiçekten bocekten işte ne bileyim e, hümanizmden insanlıktan bahsediyor falan bunlar çok değerli ve bir sem, sembol haline geti, gelmiş bir Ozan hı hı. özellikle Türk aşık e, edebiyatı e, aşık müziği için sonuçta da devlet katında da tabii ki bunun karşılığı verilmiş Veysel'e fakat Veysel hikayesi sadece bunun anlaşılacak bir hikaye değil yani Veysel'i tek başına ele aldığımızda ne bileyim Emlek yöresini 19. yüzyılda Sivas'ta olan biteni yani o kadar çok şey konuşmamız lazım ki Anadolu'daki farklı kültürlerdeki aşıklık geleneği bunun işte Veysel'deki karşılığı filan Veysel sonrasını Veysel'in kendi dönemini ortaya çıkış dönemi filan yani o kadar çok hikaye var ki bunun içinde ee, çok zor bunun üstünden çözmek İki e, Veysel öyle bir e, Çıta koyuyor ki Veysel üzerinden herkes kendini tanımlamak Zorunda hı hı. kalıyor yani mesela İhsan'ın kitaptaki şey, yani Veysel bizim doğdu onların öldü Ya da işte Mahsun'u Bizimdi Alevilerin oldu falan gibi Yani böyle e, ozanlar aşıklar birbirlerini Bunları hep yapıyorlar zaten hı hı. ya da Mahsun'un Meşhur işte Veysel'e şeyi var Ozanlara aşıkları e, Anlatıyor serzenişte bulunuyor yani Bu tür şeyler var o, ozanlar birbirlerini de ee, hem Ya usta bir ahşe şikayet etmişler Ya da birbirlerini de böyle şey yapmışlar Tabi ki e, taşlamışlar hı hı. Bu var çok sık olarak var fakat bu siyasi konumlanma meselesi, mesela Davut Sulari inanılmaz bir örnek bunun için. Kitapta hı hı. yeteri kadar deşmedim ama yeni baskısı yaparsam biraz daha onu geliştireceğim. Bence ezber bozan bir Ozan. Sadece Davut Sulari'ye örnek vereyim. İstersen hı hı. sen araya bir şey soracaksın. Yuhar ben de şey diyecektim. <gülüyor> hani Veysel çerçevesinden çıkararak da aynen, bakmak istiyorum aynen. bir anlamına. Şimdi Davut Sulari örneğini vereyim. Belki daha iyi <gülüyor> Şimdi Davut Sulari aslen er Dersim'de. Yani Dersim'de Kureyşan diye bildiğimiz bir ocağın Alevi ocağının e, ailesi, Alevi ailesinden geliyor. de yani bir dede ailesinden geliyor. Erzincan'a göç ediyorlar. Kureyşan'a çok güçlü bir aşiret ve aynı zamanda da ocaktır. E, Aslen Zazaca dili ana dili. E, ve Erzincan'da büyüyor. Sonra e, biz onu biliyoruz ki işte yurttan seslere geliyor. Yani Ankara'daki Aha. Muzaffer Sarı Sözünün radyo programına burada çıkıyor çalıp söylüyor. Kendi eserleri var. Ee, ve özellikle yani 50'lerden sonra tanınmaya başlıyor. 60'larda yani bir tarafta Mahsuni gibi, İhsani gibi, Ozanlar işte daha sol söylemler tip etrafında şimdiden, e, toplanırken Aşıklar Derneği kuruluyor falan. E, bu Davut Sulari tam tersini yapıyor. Davut Sulari Konya'daki halk Şairleri Bayramı'na yani Veysel'in 31'de e, keşfedildi, Ahmet Kutsi Tecer'in Sivas Aşıklar Bayramı'ydı. Daha sonra bunun devamı Konya Aşıklar Bayramı hı hı. ve burada da daha böyle işte e, ihsanilerce ya da diğer bu solcu aşıklarca daha devletçe aşıklık e, olduğu iddia edilen kişiler burada toplanıyorlar. Reyhani orada yani dönemin güçlü aşıklarının hepsi orada. E, yani e, Şeyin, sol camiyan dışında kalanlardan hı hı hı. bahsediyorum. İşte Taşlıova orada, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu. Davut Suları oraya gidiyor. Ve Davut Suları orada işte aklınıza gelen bütün şiir formlarında irticalen yani doğaçlama olarak bu insanlarla atışıyor. atışıyor. Anadili Zazacı olan Davut Suları'dan bahsediyorum. Ve Davut Suları orada Türkçenin bütün şeylerini kullanarak, olanaklarını kullanarak kafiye, vezin, redif, aklınıza gelen aruz yani her türlü. Şeyi kullanarak videoları da var isteyen bakabilir şey, Kitapta da sayıyor zaten Evet, Şiir evet bu elifname yani. söylerim Sicilname söylerim filan muamma söylerim diye Gerçekten de mükemmel çalıp söylüyor Zaten çok şey yani e, Gittiği yeri hemen böyle Eline avucuna geçirebilecek hı hı. birisi Fakat bu da ustuları yani bu arada Mahsuni ve Neşeder Taş kitapta da var, başka yerlerde de söylüyorlar. Bizi etkileyen birinci ozandır diyor Davut Sular. Evet. Yani Davut Sulari Veysel'den daha çok etkilemiştir. Kendi kuşağının kendinden sonra gelen bütün aşıkları yani bu çok açık. İster Alevi, ister Sünni, ister o, ister bu hiç fark etmez. Davut Sular'da zaten öyle bir şey de yoktur. Yani çok böyle geniş bir ufku var. Şöyle. Mesela Alevi de Aşık Ozan ve Dede ailesinden gelmesine rağmen kaderlik'ten bahsetmiştir. Abdülkadir Geylani'ye şiir yazmıştır. Eserleri var. Ee, Nakşibendi şehirlerine eser yazmıştır. Özellikle Cizre'de e, Şıhın Şi, Bendi'ye çok meşhur e, internetten de dinlenebilir. Eserleri var ki bu da Alevilere çok ters gelebilecek bir şey. O dönemde e, Konya'da Aşık Bayramı'na katılmasına rağmen zazaca plak yapmıştır. Bugün kayıtları var. Zazıca dışında Kurmancı'yı ile mükemmel okuduğunu ve neredeyse Dengbeş Havası diyebileceğimiz eserleri seslendirdiğini biliyoruz. Yani Davut Suları şimdi biz nereye koyacağız? Kürt müziği mi yapıyor? Zaza müziği mi yapıyor? Alevi müziği mi yapıyor? Türk müziği mi yapıyor? O müziğin bu müziği mi? Hangi konumda? Yani siyasal diğerleri siyasal da Davut Sular değil mi? Bana sorarsanız Davut Sular hepsinden daha siyasal yani her açıdan. Ve ezber bozan. Yani Alevilik konusunda da ezber bozan. Halk edebiyatı konusunda da ezber bozan. Eee... Biz şimdi mesela aşıklık üzerine yeni bir kitap derledik İngilizce olarak birkaç arkadaşımla beraber. Orada bu aşık Dengbeş tartışmasını yapıyorduk. Şimdi ben mesela Davut Suları'yı nereye koyacağım? Yani dengece mi koyacağım aşığa mı koyacağım? Hiçbirine gelmiyor. Ve hayatı boyunca da böyle gidiyor yani aşık şey Davut Suları. Yani merak edenler internette konuşmalarını kayıtlarını da dinleyebilirler. Yani bu siyasal meselesi bana çok ezber gibi geliyor. Hı -hı. İşte şey gibi yani Pir Sultan Abdal'a Cahit Koçaban nefis bir şey yapmıştı heykel yapmıştı hani sazını kaldırıyor falan hmm. tamam bu çok değerli çok güzel nefis Banaz'daki heykel ama yani bu 1980'lerde yapılmış bir heykel ve bunun bir sembolizmi var ama bunu alıp da 300-500'ül öncesine götürüp yani Pir Sultan Abdal'ı kendi bağlamından çıkarıp başka bir şeye götürmek gibi bugün şeyde siyasal dediğimiz şeyde öyle yani sazı havaya kaldırıp siyasal olunmuyor galiba o yüzden ben mesela yani Davutuları örneğini herkesin bakmasını tavsiye ederim ee, ve konumlanışlar o yüzden de çok enteresan yani evetmişsin yani İshane işte bir dönem o partiyi tutuyor bir dönem bu evet, partiyi tabii. tutuyor biraz böyle oynuyor da yani seviyor da zaten böyle şey yani oynuyor derken şey açısından yani, yani yaşadığı her şeyi sanki bir bir sinema filmini anlatır gibi anlatıyor evet. bu adam böyle bir insan bunu biraz o kendi dünyasına tanımak Mahsuniyi işte çeşitli konumlanışları üzerinden tartışmak neşe dertası işte siyasal değildi demek yani neşe dertası siyasal değildi mahsuni on en çok seven kişiydi ve işte kitapta da anlatıyorum ya yani, bu kadar yakınlardı ama o diyor ki benim yolum bu bu diyor ki benim yolum bu e, Davut yolu yolda bu ve bu iki insanın da en çok etkilendiği kişi dağusullar yani hani e, bu etiketlerden açıkçası biraz aslında kitabın biraz şeyi de bu yani bu etiketlerden biraz böyle bir kurtulalım hani bu böyle bir rengarenk bir tarla Hı -hı. bu tarlanın içinde bu şeyin bahçenin içinde çeşitli çeşit çiçekler var işte Hani bunu bir, biraz etiketlerin dışında bakalım. Ee, bu etiket ister alevli etiketi olur, ister neyimin Türk türklük, kürtlük etiketi olur, ister işte siyasal etiketi olur filan. Ee, biraz böyle çok basma kalıpmış gibi geliyor açıkçası. Ee, yani çok. Bakalım bu etiketlerin <gülüyor> dışında. Umarım bakabiliriz. Daha fazla bakabiliriz. Evet, yani bu şey içinde. Yani bugün edebi ya da müzikal olarak aşığın... Algılanışı açısından da öyle. Hı -hı. O yüzden de birileri bu buna tepki gösteriyor. Birileri bunu diyeyim, gerici buluyor. Birileri bunu geleneksel buluyor. Birileri bunu köylü buluyor. Birileri de bunu tam tersine devrimci buluyor. Falan gibi böyle tuhaf bir şey yani. Hı -hı. Anlam anlamadığım bir şey yani açıkçası. İstersen bir parça daha Kızdım dinleyelim. Kızdım galiba ya, Güzel güzel <gülüyor> <gülüyor> iyi konuşturdum seni. <gülüyor> bir parça daha dinleyelim istersen. Tamam. Aşığın izlerinden. Tamam olur. Tamam. Ee... Sözleri e, Seyrani ait bir eser e, çalalım e, İstanbul anlatıyor e, Yani bu aşığın kendi dönemini anlatması meselesi hı hı. Seyrani e, aslında Kayseri'li Develi'li yani Everekli bir ozan e, 19. yüzyıldan ve İstanbul'a geliyor Aslında gez, gezgin bir ozan yani 19. yüzyılda özellikle Dertli ve Seyrani benim yani çok etkilendiğim e, ozanlardan iki tanesi e, 7 yıl İstanbul'da kalıyor İstanbul'un güzelliğini yani bugün bizim derd edindiğimiz İstanbul'a dair ne varsa hepsini anlatıyor. En sonunda da diyor ki ya 7 yıl eğlendi kaldı Seyrani. Bütün tahsil ettiği ilmi irfanı yani burada her şeyi gördü filan ama e, sendeyken her türlü mürüvvet kanı bulamadın derdime çare İstanbul. En sonunda da diyor ki yani kaldım ettim her şeyi de yaşadım ama açıkçası İstanbul'da derdime çare de bulamadım, bulamadım diyor. Galiba hepimizin yaşadığı şeyleri anlatıyor. İstersen onu dinleyelim. Tamam. O zaman Seyrani'den... İstanbul. Sarayından köşkünden kokularla amberinden miskinden içindeki güzellerin aşkından yanıp tutuşursunara İstanbul. Dünyanın yokuşu düzü sendedir Bütün güzellerin özü sendedir Yedi düvelinde gözü sendedir Alem sana gelir kara İstanbul Alem sana gelir kara İstanbul Meşe'dir, içinde oturan beydir, paşadır Doksan bin mahalle, yüz bin köşedir Çarşısı, pazarı, şare, İstanbul 7 yıl eğlendi kaldı Seyranı, bütün tahsil ettil mi İrfanı? türlü mürüvetkani, bulamadın derdime çare İstanbul, bulamadın derdime çare İstanbul, bulamadın derdime çare İstanbul. Bulamadım derdime çare İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul Ulaş Özdemir bizlerle birlikte e, aşığın izlerinden İstanbul dinledik. Evet. E, şimdi kitaba geri dönelim. Senden gayrı aşık mı yoktur? E, aslında bu aşıklık üstünde radyonun etkilerini sormak istiyorum sana. Hı hı. Hem bir yandan 50'lerde e, Muzaffer Sarı Sözen ve bu misafir mahalli sanatçılarla birlikte e, aslında daha popüler olmaya açılan bir yol var. Bir yandan da geriye baktığımızda radyoya ve televizyona her zaman bu bağlam icrasını e, tipleştiren bir olgu olarak da bakındır. Belki daha uzun vadede. E, bunu... Sen nasıl özetliyorsun bu Hı -hı. aslında aşıklarla konuştuğun şeylerden? Şimdi şöyle. Biraz yani, geniş bir soru oldu ama. Çok önemli çok çok önemli. Yani Bir, bir sürü yere gidebilir tabii konu da. Ee, bakayım dallanıp budaklanmadan cevabılamaya çalışayım. Olsun için. Yok, yok lütfen dallanıp ee, budaklanma. Şimdi bir radyodan biraz öncesi var kayıt teknolojisi. Yani aşıkları biz evet yani işte cönklerde işte divanlarda ya da kitabı basıldıysa görüyoruz. 19. yüzyılda 20. yüzyılın başlarında. Fakat özellikle kayıt teknolojisi yani e, önce fonograf ondan sonra da gramofonla e, bu insanların eserleri kaydediliyor. Özellikle derleme kayıtlarında. Fakat derleme kayıtlarında yani önce Darül Elhan daha sonra da Sarı Söze'nin öncülük yapacağı yani önce İstanbul Devlet Konservatuarı daha sonra da Ankara Devlet Konservatuarı'nın yapacağı kayıtlarda aşıkları az da olsa görüyoruz. Ankara Devlet Konservatuarı'nda daha çok göreceğiz ve sonra e, piyasadaki plaklarda göreceğiz. Tabii tek tük aşıklar var ama Veysel bunların içinde tabii ki en öncülü. Hı hı. E, şimdi mesela Veysel'in ortaya çıkışında radyonun çok radyo yani radyo kayıtları var Veysel'in ama radyodan daha çok önce 30'lu yıllarda 31'de Ahmet Tecer'in e, Sivas Aşıklar Bayramı'nda görüyoruz ki Sarı Sözen de o zaman orada. Sarı Sözen enteresan bir figür çünkü Darül Erhan da batı keman eğitimi görmüş. Aslen Sivaslı. Nakşi bir aileden geliyor ama annesi Uğut çalıyor ve böyle yerel kültürleri çok meraklı. Batı notasyonu öğrenmiş. Sivas'a dönüyor. Müzik öğretmenliği yapıyor. Ankara Devlet Konservatuarı derlemelere gittiğinde diyorlar ki ya burada böyle birisi var. Ee, Sarı Sözer onların ekibine bir katılıyor. Ondan sonra zaten bütün derlemeler o yapıyor. Çünkü insanlara çok rahat irtibat kuruyor. Yani müzik biliyor. Ee, bölgeyi, insanları, Anadolu'yu çok iyi tanıyor. Çok böyle insanlara çok çabuk kaynaşabilen birisi. Dolayısıyla da yani Sarı Sözen aslında radyodan önce bir yandan da bu derleme faaliyetleri içinde. Ee, ve bu derleme işleri de, e, şeyi de besliyor piyasayı da besliyor tabii ki. Hı hı. Dolayısıyla kayıt teknolojisi aslında bizim için çok önemli. İkinci mesele de radyo. Bütün dünyada yani radyonun ortaya çıkışı tabii ki yani müziğin bütün çeşitlerinin bir şekilde icra edilmesi, geleneksel müziklerin kendine e, ses bulabilmesi açısından çok önemli ve kırsal ulaşma açısından. Şimdi Sarı Sözen iki şey yapıyor Bir yurttan sesler burada bir karmaşa var Çünkü yurttan sesler dediğimiz bir evet radyo programının adı ve bir koro bir ekip Çünkü Sarı Sözen farklı farklı sazları bir araya getirerek işte bir keme, kabak kemhaneyi bir kavalı bir bağlamayı uzun saplı bir curayı bir araya getirerek Bir orkestra kuruyor aslında bir arada çalmayan sazları bir araya getirerek ...ya da kısmen bir arada çalanç sazları bir araya getirip... ...bir de işte erkekler, kadınlar bir e, koro kurarak... ...yurttan seslerle bu derlediği eserleri icra ediyor. Hı hı. Dolayısıyla da bu bugün bahsettiğimiz o tek tip dediğimiz... E, ...formata dönüşen e, bir icra tarzına dönüşüyor. Bu hı hı. ayrı bir şey. Sarı Söze'nin Yurttan Sesler diye bir program yapıp... Ya ...evet bu programda bu koro ile bu eserleri söylüyor ama... ...aynı zamanda da mahalli sanatçı diye... Neşe Dertaş'ı, Davut Sulari'yi, Aley Aleykber Çiçek'i ne bileyim sayısız aşiği ozanı sadece aşık ozanları değil mahalli sanatçıları da yani icraçıları da e, davet ettiği ya da onlara kapısını açtığı bir radyo programı bu aynı zamanda. Dolayısıyla da insanlar şunu biliyor yani Neşe Dertaş anlatıyor işte sazımı sırtımı aldım Ankara'da tak tak kapıyı çaldım. Muzaffer evet. Sarı Sözen'in e, direkt yanına gidebileceğini biliyor. Sarı Sözen zaten hemen leb demeden leblebi anlam anlayan işte bir aşın ozanın nasıl bir icrası olup olmadığını bilen birisi dinliyor. Hah, çok güzel hemen banda giriyoruz diyor ve kaydediyorlar. Dolayısıyla Sarı Sözen buradan böyle bir kanalda aç, açmış oluyor yani. yani radyoda böyle bir kanal. Bu ikisi birbirine çok karışıyor. Evet. Aşıklara bir tek tip e, icra tarzı geliştirdi mi? Veysel'in perdesi mesela Sarı Sözen'in işte o bağlama perdelerinin düzenlemesiyle ya da Sarı Sözen döneminden biraz önce de başlıyor tabii bu tartışmalar ama. işte bağlamanın e, perde sistemi, bağlamanın tek tipi ya da nota yazımı falan gibi. Hani bunlar aşıklara ozanları nasıl etkiledi ayrı bir tartışma. Evet böyle bir kanalı var ama bu sadece Sarı Sözen'in etkisi değil. Tabii ki. E, ama öbür tarafta işte uzun saplı bağlama, işte birlikte kora icrası, birlikte söyleme, halk müziğinin bugünkü bu tek tip icra meselesi de, evet, burayı da etkiliyor ki o uzun saplı tartışması daha sonra 80'lerde de kısa saplı tartışmasına gelecek, kısa saplı bağlama ve uzun uzun saplı bağlama ile ilgili araya bir şey gireyim, Tabii. korsan bildiri sunayım. Ee, merak edenler bununla ilgili yazdığım bir makale var İnternette sayfalarımda da var ee, Bunu daha detaylı okuyabilirler hı hı. Ee, Yani bu kısa saplı ve uzun saplı tartışması Ve bunun aslında bir tahakküme dönüşmesi maalesef Bağlam icrasında Bu tartışmalar var ama ben tekrar Aşık Ozan meselesine dönersem ee, nereden bu e, internet sitesini söyleyebilir misin e, burada? Benim akademiya ya da research gate sayfalarından yani akademik sayfalarımın hepsinden bulabilirler. Ulaş Özdemir Akademiya, Ulaşır Özdemir e, Research diye yazdıklarında. E, müzik icrası ve taakküm ilişkisi bağlamında kısa saplı bağlamanın serancamı diye bir e, makalem var. E, orada yani bu uzun sap kısa sap şimdi sarı sözen falan Hı -hı. tartışmaları var. İsteyen oradan bakabilir. Tamamdır, Dolayısıyla da yo esafula o Ayrı bir tartışma ama bu tarafa döndüğümüzde yani aşıklar kısmına döndüğümüzde evet yani bu Veysel'in işte 20'lerde 30'larda derlemelerdeki kayıtlardaki icrası sonra sazı nasıl değişti 50'lerde mesela radyodan sonra ya da e, mesela Neşe Dertaş aslında başlangıçta babası gibi çalıyor. Abdal düzeni ve la karar çalıyor ama daha sonra kendi de anlatıyor re karar dediğimiz yani çok teknik konulara girmeyeceğim ama yani pozisyon değiştiriyor bir kere. Bu icrayı da değiştiriyor. Ama Neşet Ertaş sadece radyodan değil yani Neşet Ertaş evet radyo önemli ama bir yandan da bayram aracıdan etkileniyor. Bayram aracı inanılmaz bir bağlamacı. Daha sonra işte Orhan Gencebay'ı da etkileyecek. Ne bileyim piyasada bağlama çalan pek çok kişi etkileyecek. Bir usta ya da Talib bir çıkacak mesela. Yani bu tür böyle çok kendine özgü icracılar. Tamburi Cemil Bey gibi nasıl mesela tamburda bir şeyse, bir çita koyuyorsa hı hı. böyle icracılar çıkacak ve bunlar aşıkları ozanları da değiştir, etkileyecekler. Ee, o yüzden de işte aşık ozanlar bağlama düzenimi çalardı. İşte yok bozuk düzen mi çalardı, re karar çalardı, la karam çalardı tartışmaları e, ki bence öyle bir şey yok. Bir homojen bir şey yok. Hı hı. E zaten heterojen bir böyle bağlama icrası da böyle bir icra. söylemedi benzer bir şekilde. Ama buralarda böyle çok ciddi kırılmalar oluyor. Yani burada evet müzik endüstrisinin çok etkilisi var. Yani kayıt teknolojisi özellikle. Sonra da radyo. Ee, radyo meselesi ama bence çok olumlu etkisi var. Bir kere radyo insanlara dediğim gibi mahalle insanlara bir kapı açıyor. Yani gelip kendilerini e, icralarını söyleyebilecekleri bir, bir muhatap buluyorlar yani. Hı -hı. Hı -hı. Ve oradan sonra zaten yani kitaptaki e, özellikle radyoya yetişen aşıkların tamamı Sarı Sözen'de bir macerası var gidiyorlar ve ondan sonra plaklarını yapmış oluyorlar. Hı hı. Yani radyo onların tanınmasına bir vesile oluyor aslında bakarsanız. Plakların çoğu da yurt dışında bu arada bir şekilde. Yani ee, o Biraz daha sonraki süreç. Hı hı. Yani şöyle 50'ler 60'lardaki plaklar Türkiye'de. Ama özellikle 60'lardan sonra yani 70'lerle birlikte 60'ların sonu da olan da var. Ee, bir şekilde keşfediliyor bu aşıklar ozanlar. Ya Türkiye'ye gelen araştırmacılar mesela İrem Melikov geliyor. Feyzullah Çınar'ı bir görüyor zaten vuruluyor. ...ya da ne bileyim Reinhardt'lar... ...onlar aslında 50 50'ler yıllardan itibaren geliyordu... ...Ursula Kurt Reinhardt... ...yani onlar derleme kayıtları yapıyorlar ama... plakların yayınlanması çok daha sonra o derlemelerin... ...Ursula Kurt Reinhardt... ...enteresan Alman fonograf arşivinde çalışan... ...iki önemli e, müzikolog... ...etme müzikolog... ...onlar 55'ten itibaren... E, ...Kurt Reinhardt ölüyor... ...daha sonra eşi de devam ediyor 80'li yıllara kadar... ...yani aralıksız Türkiye'ye gelip... Hı hı. ...köy köy... ...yani sadece aşık müziği değil her müzikle ilgili... ...araştırmalar, çalışmalar yapıyorlar... ...ama aşıklarla ilgili çok önemli bir kitapları var... ...kapağında da Feyzullah Çınar'ın resminin olduğu... ...içinde bir... ...iki kasetin de olduğu... ...galiba önümüzdeki günlerde... ...bu kitap yayınlanacak... ...ne güzel... Ee, ...ön sözünde şey diyordun... ...evet, hani bek evet beklediğimiz <gülüyor> kitap... E Onda da ayrıca artık o programına. Tamam tabii ki, <gülüyor> bir, tabii ki. Ayrı bir program yaparsınız. O yüzden yani şu an tam ne zaman yayınlanacak ve ne durumda bilmiyorum ama bir arkadaşımız çevirdi. Ümit ediyorum kısa bir sürede yayınlanacak Reinhardt'ların kitabı. Bunun dışında da işte Alekber Çiçek'in, Feyzullah Çınar'ın, işte Nesim İçime'nin e, ne bileyim aklımıza gelen sayısız ozanın yurt dışı plakları var. Bunların bir kısmı biliniyor ama bir kısmı maalesef hala bilinmiyor Türkiye'de. Aslında yani buradaki popülerliklerinin dışında yurt dışında da. ...oldukça popüler oluyor bu ozanlar... ...çalıp da söylüyorlar. Bir de o zaman aslında Anladım. şeyden bahsedelim... ...bu kitabın yine ana çatılarından... ...bir tanesi olan Anadolu pop... ...ve Anadolu rock mevzundan bahsedelim... ...bu aşık kültürü... ...üstünde nasıl bir etkisi oluyor... ...sonuçta 60'larda 70'lerde... ...artık 60'ların sonuna doğru neyse... Bu, ...bu eserler... ...aslında daha meşhur olmuş... ...daha pop figürler tarafından... Hı çalınmaya söylenmeye başlıyor ee, bunun genel olarak bu, bu camiaya verdiği his nedir ee, yani bu, bu, bu burada da bireysel meseleler var çok sıkı dostluklar var mesela Massoni işte ne bileyim Selda'yla ya da Edib Akbayram'la falan hayatın sonuna kadar dostluğunu sürdürüyor ya da işte diğer ozanlar ama ne bileyim Reyhani işte şimdi Reyhani'nin meşhur yaz gazeteci yazı Selda tarafından icra ediliyor o zamanlar. Sözleri değişiyor. Ama sonra Reyhani kızıyor ama bilmiyorum yani ilişkileri nasıl oldu. Yani özel Hı -hı. ilişkilerine dair çok bilmiyorum ama bir kısmının çok böyle sıkı ilişkileri olduğunu biliyoruz. Yani bazı eserler çünkü bazı ozanlarla özdeşleşmiş. İşte Kul Ahmet'in yoh yohu gibi. Hı -hı. E o da bir işte Anadolu pop şarkıcısıyla Esin Avşar'la özdeşleşmiş çünkü böyle şeyler oluyor özdeşleşmeler oluyor ama aslında o kadar çok kişi icra ediyor ki bu eserleri yani 60'lardan baş yani öncesi var tabi yani sadece Anadolu pop değil ne bileyim Zeki Müren de Neşet'ten okuyor ne bileyim Müzey Ensener'de okuyor ya da bir halk müziği icracısı ya da ne bileyim işte piyasadaki popüler şarkı söyleyen herhangi birisi de okuyor. Ama Anadolu Pop tabii başka bir, bir şey açıyor. Hı -hı. Çünkü Anadolu Pop'a çok büyük bir kaynaklık ediyorlar. Yani Selda, Edib Akpayram, Cem Karaca yani bunların ya Cem Karaca'nın çıkışı zaten yani belki direkt 20. yüzyıl ozanından söylemiyor ama yani Emrah falan yani o aşıklık kültürü. Aslına bakarsan çok böyle geniş bir kapı açıyor. Daha sonra kendi yazdıkları eserleri de Fikret Kızılok'un erken dönem şarkıları mesela. Yani Veysel'in çok büyük bir şeyi var, etkisi var. Hı hı. Ya da işte diğer okuduğu ozanların, olanın vesaire. Dolayısıyla da onların aslında e, şiir dünyasına da... Yani sadece onların şarkılarını yorumlamak, cover yapmak gibi değil de... ...kendi yazdıkları eserler özellikle söz yazansa... ...mesela Barış Manço gibi, hı hı. Cem Karaca gibi, Fikret Kızılok gibi özellikle... Söz yazan insanların uf, ufkunu da bir şekilde açıyor. Ee, bu sadece kafiyeli şiir yazmak falan gibi bir şey değil yani hani bir söz de düşünmek. Sen de şarkı yazarısın. Ee, oraya böyle bir ufuk açıyor gibi geliyor bana yani ee, ve onlara anlatılan belki bu aşık Ozan hikayesinin dışında başka bir şey de görüyorlar orada bir, bir dünya da görüyorlar. Hı hı. Bir kere de tanışıyorlar zaten. İşte kızlok gidiyor, Veysel de tanışıyor ne bileyim e, sel gidiyor mahsunu ile tanışıyor falan ve o, ya da işte Cem Karaca dolayısıyla da aslında böyle bir şey de yani kendi yüzyıllarında yaşayan e, fakat o ozanlık geleneğinin devamı olan ve çok güçlü ozanlarla bir araya geliyor olan Neşet Taşlı, Mahsun ile yani bu inanılmaz bir şey bence Evet. Ee, ve o ufuk açısından yani o ufku açması açısından çok etkiliyor Ha aşıkları ozanların ne, ne kadar etkiliyor falan derseniz Bu da ayrı bir tartışma işte ozanlar eserlerini mi popülerleştirdiler işte popüler sanatçılara sunmak için mi yaptılar ya yani nasıl oluyor bilmiyorum. Bu telif meselesi de çünkü biraz karmaşık. Yani evet. alabiliyorlar mıydı, alamıyorlar Hı -hı. mıydı? O zaman mesam yok. İşte bir kısmı aldığını iddia ediyor, bir kısmı alamadığını iddia ediyor. Bir kısmı eserlerin çarpıtıldığını söylüyor falan. Yani orası da biraz karışık. Oraya dair de çok aslında çalışma yok. Yani Hı -hı. Konu çok zengin. Ee, ama yani bu çok özel bir şekilde aşkların dünyası yani bu popüler yani popüler dünyaya eser üretmek üzere eser yazdıklarını falan öyle bir şey ben Hı -hı. görmedim yani. Hı -hı. Kendi çizgilerini devam ettiriyorlar. Birileri söylüyor ya da söylemiyor. Aşığın çok onda da şeyi yok. Dünyası yok. O kendi dünyasıyla birer ilişkili ama... ...bu tarafı yani da Anadolu pop dünyasını... ...Anadolu rock ya da işte şarkı yazıp... ...söyleyen insanların ufkunu bence... ...çok açıyor ve bugüne kadar da... ...o hiç aralıksız devam ediyor. Yani bugün ne bileyim... ...Sezin Aksu'dan da duyabiliyoruz. Tarkan'dan da duyabiliyoruz. Ne bileyim Cem Adrian'dan da duyabiliyoruz. Yani bunlar böyle şey... Böyle ...bize şaşırtıcı da gelmiyor artık yani. Hani bu... Aşıkların, ozanların şarkılarını dinlemek. Şey mesela. de enteresan. A Aşık Mahsun'un mesela üretkenliğine baktığımızda... ...hani o e daha geleneksel formlardan aslında daha şarkı yazar bir hale döndüğünü de görüyoruz. Hani bunun ilgili olabilir olmayabilir ama... Evet, böyle... evet, evet. Yani e onun da mesela çiz değişik çizgileri var Hı -hı. dediğin gibi. Yani çok böyle ne bileyim bir cemde çalınıp söylenebilecek bir eser gibi... E yazdığı eserler var. Çok daha ağır tasavvufi ama bir taraftan da ki Davut Sularda da bu vardır. Ee, ama bir taraftan da gayet böyle işte ne bileyim bir bir kabarede, bir vaudeville, bir, bir başka bir dünyaya hı hı. yazdığı Yani sanki böyle sahnede bir müzikli bir oyunun parçası olarak yazdığı e, tiplemeleri var mesela. Hı hı. Karakterler yaratıyor ve karakter biraz böyle Tom Waits filan karakterleri hı hı. gibi. Aburcu buradan filan. Böyle şeyleri var. Çok enteresan bir şekilde. Ki bu aşıklık ozanlığın içinde de olan şeyler. Çok güçlü ironi taşlama yaptıkları şiirler var. Bu bazen kendilerine de olabiliyor. Bununla da ben çok ilgiliyim aslında. Bir dönemde onları böyle sadece o repertuarı çalıyordum. Yani taşlamalar her tür taşlama. Yani hı hı. ister Tanrı'ya ister kendine ister bir aşıya. Dolayısıyla da aslında bakarsanız bu müzikal olarak da icraların tabii ki etkiliyor. işte. O yüzden de bazen bilemiyoruz yani domdom kurşunu çalıyoruz ama işte bununla düğünde göbek matsak yoksa bunu başka bir yerde evet. mi söylesek falan diye <gülüyor> insanların kafası da biraz karışabiliyor açıkçası. Ama böyle bir zengin bir dünya var. Bu, bu, bu kitapta adı anılmayan diğer aşıklarda da yani bu, bu damarı çok güçlü evet. olan aşıklar da var tabii yani. Sadece kitaptaki aşıklar değil onu söyleyeyim bir kere daha. Senden gayrı aşık mı yoktur konuşuyoruz. Ulaşırız demir bizlerle. Bir parça daha dinleyip veda edeceğiz. Ee, güzel konuştuk. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ee, aşığın izlerinden bir parça daha dinleyip bugünkü türlüye veda edelim. Tamam. Ne dinleyelim Ulaş? Ee, sözleri Kalecikli Mirati'ye ait 19. yüzyıldan. Bugün 19. yüzyıldan gittik. Hı hı. Yani hep 20. yüzyıldan konuşunca biraz onları besleyen damarı e, çalalım istedim mirati O da böyle şeyi güçlü taşlaması güçlü dönemini de iyi anlatan bir ozan ee, onun sözleri e, bulunur ee, senden gayrı aşık mı yoktur Kolektif kitaptan çıktı ee, Şey zaten abüme zaten internetten ulaşılabiliyoruz Bu da müzikten Evet yani bütün dijital mecralardan dinlenebilir ee, bulunur dinleyip bugün türlüsüne ve daha diyoruz Ulaş Özdemir, çok teşekkürler geldiğin için. Ben tekrardan. teşekkür ederim, çok sağol ilgine kitaba ve alüme. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biraz bazısı bizde sim yerine em raz bulunur. Böyleymiş alnımızın yazısı elde santur keman ya bulunur. Böyleymiş alnımızın yazısı. Elde santur keman yasaz bulunur Ki aşıklar beyhude gezer Elolu var adamı sezer. Haraba tehliyiz Bizde simuzer ne kışın bulunur ne yaz bulunur. Haraba tehliiz Bizde simuzer ne kışın bulunur ne yaz bulunur.